İncir çekirdeği ilkokulunda yağmurlu bir sonbahar sabahında bir gündü. Ders ile çalıp öğretmen sınıfa girdi. Okumayı öğrendiğinizde sizi büyük sürprizler bekliyor. Tabi atlas hemen atladı. Parmak kaldırarak ne gibi sürprizler olduğunu anlatmasını istedi öğretmeninden. Öğretmenleri öncelikle okumayı öğrendiğiniz zaman her yere gidebilirsiniz. Sınıftaki diğer öğrenciler sırayla söz hakkı alarak, kuru salatalık kasabasında gider miyiz ya da mor portakal köyüne uğrayabilir miyiz diye öğretmenlerine sordular. Elbette diye cevap veriyordu öğretmenleri. Sınıftaki herkes bunun nasıl olacağını merak ediyordu. Öğretmen konuşmasına devam etti. Örnekler vermeye başladı. Ormanda bisiklet turu yapabilirsiniz. Bir helikopter atlayıp volkanik lavların döküldüğü yere ulaşabilirsiniz. Uçağınızla Sahra Çölü'ne inebilirsiniz. Ağrı Dağır'ın zirvesine hep birlikte tırmanabilirsiniz. Bir balonla 80 günde dünyayı dolaşabilirsiniz. Gemilere binip dev dalgaların arasında güvenle yol alabilirsiniz. Bunların hepsi inanılmaz diye bağırışıyordu çocuklar. Bir, per, bir gergadanla pat pat kartopu oynayabilirsiniz. Bir fille çim sahada futbol maçı yapabilirsiniz. Hatta zamanda yolculuk yaparak geçmişe gidebilirsiniz. Sınıftaki herkes şaşkına dönmüştü. O nasıl olacak? Hayal güçlerinin sınırını zorluyorlardı. Okumayı öğrendiğiniz zaman sınıfa bir sürü yeni arkadaş gelecek. Herkes sevinçten uçuyordu. Atlas, bu arkadaşlar nasıl arkadaşlar? Diye sordu öğretmenine. Öğretmen ise mesela kalbi araba büyüklüğünde bir arkadaş. Bu arkadaşının boyu bir spor sahası büyüklüğünde bile olabilir. Bir zürafa ile arkadaş olup Afrika'da akasya yaprakları toplayabilirsiniz. İşte Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayları böyle geçti. Her gün sesli ve sessiz okumalar yapıyorlardı. Ocak ayı geldiğinde herkes okumayı öğrenmişti. Artık sürpriz için daha heyecanlılardı. Balinalar, aslanlar, kaplanlar, zürafalar, filler ile nasıl sığacaklarını öğretmenler sordular. Merak etmeyin, hepimiz sığırız dedi. Öğretmen, bizim olduğumuz her yere hayallerimiz de sığar dedi. Artık sürprizi açıklama zamanı gelmişti. Öğretmenleri de çok heyecanlıydı. İkili, Sıra halinde okul koridorlarında tıpış tıpış yürüdüler. Bir kat yukarıya çıktılar. Bir kat daha, bir kat daha. Kocaman bir kapının önüne geldiler. Kapı balonlarla süslenmişti. Kimseden çıt çıkmıyordu. Herkes çok sessizdi. Kütüphane hoş geldiniz yazısı duruyordu karşımızda. Öğretmen bütün maceraların gerçekleştiği yer burası çocuklar dedi. İçerisi mis gibi kitap kokuyordu. Gerçekten de küçücük yere bir dünya sığmıştı. Öğretmen, fısıldayarak kütüphanede istediğiniz kahramanlarla arkadaş olabilirsiniz dedi. Atlas hemen eline turuncu kapaklı bir kitap aldı. Kapakta bir dinozor gülümsüyordu ona. Dinozorla arkadaş olacaktı. Demek dinozorumuz saklandığı yer burasıymış. Kitap yolculuğum artık başlıyor dedi. Kitabın içinden kısa özetimiz böyleydi. Kitap hakkında son bir değerlendirme yapmak gerekirse, Mert Arık tarafından yazılan Bir Çocuk Hikaye kitabı olarak, konusu bir öğretmen, öğrenciler, atlas ve sınıf arkadaşlarına okumayı öğrendiklerinde onlara büyük bir sürprizle geleceğini anlatmaya çalışan kitap, okumayı öğrendiklerinde onların neler beklediğini Öğretmenin bahsettiği sürprizin ne olduğunu, bir kitap çocukları nerelere götürebildiğini, hepsinin cevabı bu kitapta sakla. Sayfa sayısının kısalığı önemli değil. Önemli noktaları vurgulaması okuyucu için, çocuklar için keyifli. Yazının büyüklüğü ve görsellerle zenginleştirmesiyle tam bir çocuk kitabı haline gelmiş. Çocuklara yaratıcı düşünme becerilerinin gelişmesine de etkili olacağı düşünülen bir kitap. Küçük okurlara tavsiye edilmesi, uygun olması, okutulması yararlı olacak bir kitap. Hepinize keyifli okumalar dilerim.